Muhtemelen Kardeşleri Dünyadaki halimiz <gülüyor> Ekim mevsiminde Tohumlarını alıp Tarlasına giden Vazifesini yapan Ektikten sonra Ürününün bakımıyla Meşgul olan hasat mevsiminde Bağına giden Harmanını yapan Çiftçiye benzer Çeviri yaparken Allah'ı unutur, kitabını unutur. Hazreti Muhammed Aleyhisselam too Ben Edenler. Dünya, dünyayı iki fotoğrafta özetleyebilirsiniz. Bunların harman boyutuna, ahiret boyutuna gelince orada şunu görürsünüz. وَتَنَظَّالِم۪ينَ مُشْفِت۪ينَ مِمَّا كَسَبُوا وَوَاقِعُوا بِد۪ينَ O zulmeden zalimler var ya, onları kıyamet günü hesap görülürken, müşfitiyle <gülüyor> И мама seviniyorlardı bunları yaparken. Hadi bir adam düşünün. Sabah kalkıyor. Günün şu saatinde. Arkadaşları lokala bekliyorlar onu şehir kulübünde Oraya gidecek. Şu kadar saat İşte dünyanın bir bu boyutu var, bir de amel-i salihlerle gelenler ذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُبَشِّرُوا اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذ۪ينَ اَعْرَمُوا وَعَمُرُ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّةٌ <gülüyor> تَجْرِيمٍ تَحْفِهَ Amel-i salih yapanlar, Allah'a kul olanlar, onları büyük müjdeler bekliyor, Allah'ın acıları sevince döndürür, kederleri selamete çevirir. Allah'ın yolundadır çünkü. Bu yol en olmazları olur hale tahmin Şakir Şafii diyor ki hac yolunda bir gün hac yolunda bir gün yürürken birisine rastladım. Râit-u <gülüyor> muk'aden yezahf sürme, Allah'ın müjdesine, beytine, cennetine doğru ilerliyorum. Uzun mesafede ve vücudumun yardınerseniz tarlalardaki çiftçiler gibiyiz. Amellerimiz onların tar tarlaya ittiği tohumlar mesabesinde. Ve sonra tarlalarda hasat mevsimi bizim hasat zamanımız Azrail'in geldiği an olacak. Harmanımız ise kıyamet günü. Asıl kime hayret etmeliyiz? Sarlaya arpa ekip karşılığında buğday bekleyenemi hayret etmeli. Yoksa namaza, yoksa imana, yoksa kuru araya yabancı. Allah'ın evine İşte şu Cuma'lar, şu namazlar, Allah'ın Kitabı bunları tefekkür, taakkul, tedbir etmemiz için vardır.